Terem Müslümanlar, Cuma sohbetlerine bir iki hafta mecbule ara verme durumu oldu. Hatırlayacağınız üzere ahlak-ı aliye-i İslamiye'yi arz ediyordum. Hususıyla menfi ahlakta sırat-ı müstakim anlayışı üzerinde duruyordum. Ve ilk başta da şahsi hayatımıza, içtimai hayatımıza, insanlık hayatımıza, dünyevi ve uhrevi hayatımıza, lisanın getirdiği ve getireceği felaketler, musibetler, belalar üzerinde duruyordum. Şahsi hayatımızı nasıl geveze yaptığını, nasıl füyüzattan mahrum bıraktığını, içtimai hayatımızı nasıl zir ettiğini, edeceğini, ediyor olduğunu dünyevi ve ukravi hayatımız içinde nasıl dinamit yeğeni olduğunu size takdime çalıştım. Tekrar o hususa dönmek istemiyorum. Daha sonra size arz etmeyi vaat ettiğim şey, şehevi hislerimizin, isteklerimizin, kaprislerimizin başımıza getirdiği şeyler... Mahiyetimizdeki bu zararlı maddeler ve madenler karşısında sırati müstakim anlayışı, bunun üzerinde durmayı söz vermiştim. Fakat ondan evvel ahlakın içtimai hayatımız için getirdiği şeyler ve ahlaktan mahrumiyetin götürdüğü şeyler açısından, Geçmiş derslere bir fezleke, gelecek derslere de bir mukaddime mahiyetinde farklı bir hususu arz etmek istiyorum. Rabbim rızasının dışında söz konuşturmasın. Duygu ve düşüncelerimizi gerçekten kendisine inanmış olma içinde, İslami birlik, beraberlik ve bütünlük içinde yaşanmaya matuf eylesin. Aziz Müslümanlar Cenab-ı Hakk'ın bize nimetleri ihsanları sonsuzdur. Eğer yaşadığımız hayatı şuurlu ve dikkatle yaşasak her an başımızdan aşağıya nimetlerin yağdığına şahit oluruz. Ve her an yerin bizim için nimetler fışkırttığına yine şahit oluruz. Varlık bir nimettir. İnsan olma ayrı bir nimettir. Cemaat halinde yaşama ise ayrı bir nimettir. Cemaat halinde yaşama lüzumunu idrak etme tamamen ayrı bir nimettir. Bu nimeti tahakkuk ettirmeye, götürüşü, terkiplere sahip olma, dirayet ve kiyasete sahip olma, anlayışa sahip olma ayrı bir nimettir. Toplu yaşama, birbirini severek yaşama, hususiyle Müslümanlığa ve onun prensiplerine saygılı olma, şairi tasim etme, Allah'ın büyük gördüğü, tebcil ettiği, tazim ettiği şeylere karşı saygılı olma. Bunlar her bir yerleri kendi başına ayrı ayrı nimetlerden ibaret, Rabbimizin bize tahmil ettiği şeylerdir. İnsan bu nimetlerin altında, içinde, üzerinde gezer, yüzer, dolaşır. Bunları idrak etmezse gafilane yaşıyor demektir. Onun içindir ki bu nimetleri idrak etmek, yaşadığı hayatın şuuruna vararak yaşamaya bağlıdır biraz. İnsan nerede dolaştığını bilerek dolaşırsa, etrafından manalar çıkarır. Kayaların başında dolaşan bir insan, kayanın başında dolaştığını bilmezse kayadan alacağı bir şey yoktur. Bir fuarı gezen bir insan, fuarda sanat ilahi adına teşhir edilen şeylerin içinde gezdiğini bilemiyorsa o şuurla dolaşmıyorsa puardan anlayacağı bir şey yoktur. Bağışlayın hayvanat bahçesinden anlayacağı bir mana yoktur. Onun için Kur'an-ı Beyan biraz levmetme, biraz kınama, biraz da ineleme sadedinde der ki, şu Allah'ın halkın enzarını arz ettiği şu meşergah-ı alem ve Enam. binbir çeşit sanatlarla donattığı ve teşhir ettiği şu alem, Öyle insanlar vardır ki gezerler, tozarlar da, fakat gördükleri, aldıkları ilim ve irfan dağarcıklarına koydukları hiçbir şey yoktur. Gözleri açık dolaşırlar ama ayakta uyuyor gibi dolaşırlar. Yin yiyin ayatü beyinat akar akar gelir onların başına da fakat bunu görmezler. Sema tarrakalarla bir şey anlatır. Zemin kendisine has sessiz hareketiyle, infaliyle bir şey anlatır. Yağmur bir şey anlatır, gök gürültüsü bir şey anlatır, çiçekler sebessümleriyle bir şey anlatır, ağaçların dallarında kuşlar bir şey anlatır, yapraklar birbirine dokunuşuyla bir şey anlatır, sular şakır şakır akışıyla bir şey anlatır. Fakat öyle kör ve sağırlar vardır ki dolaşır dolaşırlar ve bu eşya ve hadiselerin içinden ilim ve ifan dağarcıklarına koyacağı hiçbir şey bulamazlar. Görüyorlar ama gözsüzdürler. Kulaklarına gelecek girecek bir şey vardır ama kulaksızdırlar. Kalplerinin taakkul edeceği, terkiplere varabileceği, yeni irfan hüzmeleri çıkarabileceği ve marifet peteğine yeni şeyler ilave edebileceği şeyler gelir ama fakat onlar bunu alacak kalbe sahip değildirler, kalpsizdirler. Rabbim kulaksız olmadan, gözsüz olmadan ve kalpsiz olmadan bizi muhafaza buyursun. Bizler yin yiyin nimetler içinde yüzüyoruz. Ama benim asıl mevzudam, nimet olarak ele aldığım, alacağım husus, insan olarak burada bulunma ve insan olduğumuzu idrak etme şuuru içinde bulunma. Rabbimize hamd ederiz. Toplu olarak yaşama imkanını Rabbim bize bahşetmiştir ayrı bir nimet. Bu topluluğun şuurunu idrak etmesi de ayrı bir nimettir. Masarız veya değiliz. Ben mevzuyu tahlil ettiğin zaman toplu yaşayabilecek durumu idrak etmiş miyiz? İctimai birer varlık haline gelmiş miyiz? Vicdanımızda maşeri bir vicdanın iniltileri ve nabızlarının atışı duyuluyor mu duyulmuyor mu? Bunu siz mevzunun içinden sezeceksiniz. Bu da ayrı bir nimettir ve bana göre çok büyük bir nimettir. Rabbim okuduğum serlevha ayetle bu nimeti bize anlatıyor. وَاَتَصِمُوا بِحَبْلِ اللّٰهِ ve وَلَا تَفَرَّهُونَ Şu kelamı kadim olan Kur'an-ı Kerim'e sarılın. Sarılıp da bunu alıp evlâhınızı en ve mualla yerlere koyacak değilsiniz. Buna sarılın, emirlerine sımsıkı sarılın. Bu ilahi mesajın getirdiği şeylere kulak ve kalbinize dikkat getirin. Bunun içindeki ilahi maksatları anlamaya çalışın. Sağda soldaki dağınıklığınızı bu önleyecektir. Başka kapılardaki perişaniyetinize bu derman getirecektir. Elin alemin kapısında duyduğunuz iniltileri bu dindirecektir. Tevhidi kıble bununla olacaktır. Ve kalplerin birliği de ancak bu sayede tahakkuk edecektir. İşte bu manada buna sarılın. Ve atasimu bihablillahi cemi'em. Hablullah olan Kur'an-ı Kerime. Allah'ın üluhiyet dairesi içinden, nasut dairesi içine uzattığı bir iptir. Bu ipe tutunan Allah'a vasıl olur. Bu ipe tutunan cennetlere yükselir. Bu ipe tutunan iştimai bir hüviyet kazanır. Bu ipe tutunan mükemmel ve muallâ bir fert haline gelir. Bu ipe tutunan kalp aydınlığına ulaşır. Kendi kaprislerini yaşayan, dahasına itimat eden, aklıyla hareket eden, Vahvi semaviye kulak vermeyen, semayı dinlemeyen, Resul-i kulak asmayan, Allah'ın emirlerini anlama lüzumunu duymayan insanın anlayacağı, getireceği ve varacağı bir netice yoktur. <gülüyor> bir bakıma, iftiraka düşmek istemiyor iseniz şayet, hablül metin olan, kopmayan bir kulp olan Kur'an-ı Kerim'e sarılın. Sağlam bir ip olan bir ucu Allah'ın elinde, bir ucu da sizin elinizde olan Kur'an-ı Kerim'e sımsıkı sarılın. Sizi Muhammedi hüviyette yaşatacaksa sallallahu aleyhi ve sellem Kur'an-ı Kerim'e sımsıkı sarılın. Ta iftiraka düşmeyesiniz. İftiraka düşmemek için ona sarılın. Ona sarılın ki iftiraka düşmeyesiniz. Sarılın ve iftiraka düşmeyin diyor Kur'an-ı Kerim. Ve sonra ne diyor bakın. وَذْكُرُوا نِعْمَةَ اللّٰهِ عَلَيْكُمْ اِذْ كُمْتُمَ عَذَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ Rabbinizin o nimetini hatırlayın ki siz düşman idiniz birbirinize. Toplu yaşama şuurundan mahrum idiniz. Bedevi gibi yaşıyordunuz. Çadırlağınıza ve darmadağınıp idiniz. Köyünüzde, kentinizde basit bedevi hayatı yaşıyordunuz. Toplu yaşamak nedir? Devlet nedir? Topluluk şuuru ve devlet şuuru nedir? İçtimailik nedir? Devletlerle münasebete geçme nedir? Bunlardan habersiz idinin. Atlarınızın sırtında, siz atlarınızın sırtında, zimamsız atlarınızın sırtında, bu da benim, o da senin diye bedeviyane dolaşıyordunuz, vahşiyane dolaşıyordunuz. اِذْ <gülüyor> ''Rabbim sizin kalplerinizi teelif ettim, Allah sizin kalplerinizi teelif ettim, sizi kardeşçe yaşayabilecek bir hale hidayet buyurdum, sizi birbirinize ısındırdım, şuurlu bir kardeşlik aranızda tesis ettim.'' İşte Rabbinizin bu nimetini hatırlayınız. Öyle ilahi bir emir, öyle tatlı bir hatırlatma, öyle lahuti hüviyette bir nimet ilahi hatırlatmak. ki bir bundan ders alacağı gibi... ...daha sonraki cemaatler de ders alacaktır. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem... ...Kur'an-ı Kerim elinden ...kendi ümmeti arasında arzı idare ettiği zaman... ...kendisine en yakın olan cemaat topluluklardan... ...cemaat ve topluluklardan... ...en uzak cemaat ve topluluklara kadar... ...ciddi bir düşmanlık içinde bulunuyorlardı. Mekke'deki müşrikler... Kureyş'i, Haşim'i, Abdülmuttalib'i neyse bütünü ciddi düşmanlıklar içinde olduğu gibi Efendimiz daha sonra teşrif edip şereflendirdiğim ve daha sonra münevver medeniyet mahalli, münevver şehir adını alan Medine-i Münevverem oradaki evs ve hazreçte ciddi düşmanlık içindeydim. Değil başkalarıyla dıştan gelenlerle anlaşmak, uzlaşmak bir kardeşlikte emin ve tesis etmek, kendi aralarında dahi bu as vakalarından birbirlerini tırıp kılıçtan geçiriyorlardı. Sene geçmiyordu ki yüzlerce insan her bir kabileden öldürülmüş olmasın. Sene geçmiyordu ki katiller, şakta uzun zaman devam ede geldiği gibi kan davaları sürüp gitmesin. resul Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem patlama müheyyah böyle bir dinamit veya barut fıçısının üzerine geliyordu. Ama Rabbimizin nimeti olarak Cenab-ı Hak onların arasında bir kardeşlik tesis ediyordum. Ir kuntum ada en fa beyna kulubikum, fa asbaptum bin nimeti ikhwanam. Rabbinizin nimeti kardeş olduğunuz. Rabbinizin nimetiyle kardeş ile kardeşlik şuruna vardınız. Başka bir yerde der ki la enfakta ma fil ardı cemiyan, ma allafte beyna kulubhim, welakinallah allaf beynahum. Eğer yerde bulunan bütün hazineleri sarf etseydin, onların kardeşliği istikametinde bir araya gelmesin, kalplerinin birbirine ısınması ve bir kardeşliğin teessüs etmesi istikametinden, yerlerin dolusu altını parayı sarf etseydin sen bu telifi yapamazdın. Allah'tır ki onların kalplerini elif ettim. Allah'tır ki onları birbirine ısındırdı ve kardeş yaptım. Bu bir nimeti ilahidir. فَاَصْبَحْتُمْ بِنِامَتِهِ اِخْوَانًا Allah'ın nimetiyle siz kardeş oldunuz diyor. Bu bir nimeti ilahim. Benim bu mevzusu arz edeceğim hususlardan bir tanesi de budur. Kardeşlik, kardeşlik şuuruna varma bir nimeti ilahidir. Bu nimet bir şükür istersin. Belki de Rabbim bizi kardeş yaptıktan sonra, bir kere kardeşliğe erdirdikten sonra, içtimai bir hüviyete ulaştırdıktan sonra bize diyor ki, siz bu kardeşliğe Kur'an sayesinde ulaştınız. Sahibi Kur'an, Resulü Zişan sayesinde ulaştınız. Öyleyse, Allah'ın sizi birleştirici bu ipine sıkı sarılın. Sarılın ki yeniden kardeşlik şuuruna ulaşmış olasınız. Anlıyor musunuz meseleyi azitman? Bir devirde siz ancak Kur'an'la kardeşliği elde ettiniz. Kur'an sizin için öyle bir nimeti ilahidir ki, siz bedeviyetteyken. Birbirinizi kırıp geçiriyorken, aranızda kan davalarını sürdürüyorken ve Türk milleti olarak çadırlarda, kılda bölme çadırlarda yaşıyorken, medeniyetin şenmesini duymuyorken, Hazreti Muhammed'in sesi ve soluğu sayesinde, Kur'an-ı mucizül beyanın hayat bahşeden nefesleri sayesinde, siz bir araya gelme, ısınma ve kardeşi şuuruna ulaşma imkanını elde ettiniz. Kur'an sizin için büyük bir nimettir. İslam sizin için büyük bir nimettir. Resulullah sizin için büyük bir nimettir. Atların sırtında, eğer siz atların sırtında bu surette siz dolaşmadan kurtuldunuz. Bütün meselelerinizi keçilerin, koyunların arkasında gezmekte gördüğünüz, bildiğiniz bedevi hayattan bu sayede kurtuldunuz. Bu sayede medeniyet kurdunuz. Bu sayede umranlara sahip oldunuz. Bu sayede geriye çok geniş bir kültür bir harç bıraktınız. Allah'ın bu nimetini hatırlayın. Rabbinizin nimeti yine başınızın üzerinde dolaşıyor. Onun için hablül metin olan Kur'an-ı Kerime sarılın diyor. Herkesin alacağı bir ders var. Sahabi bu dersi idrak etti. Kur'an-ı Musul beyanın hatırlatmalarına karşı lebbek baş üstüne dedi. Kendi aralarında o denli kavi bir kardeşlik tesis ettiler kim? Benden ve başkalarından elli defa dinlediniz bunun. Sahabi arasında teessüs eden kardeşliği elli defa dinlediniz. Bir koyun kafasının böyle bir Ramazan ayında yedi sahabi veya üç sahabi kapısını dolaştıktan sonra yine ilk gittiği kapıya gelmesi o devirde teessüs eden kardeşliğin ne kadar kuvvetli olduğu mevzunda herhalde bize bir fikir verir. Bir fakirin kapısına giden bir koyun kafası. O der ki komşum benden daha açtır ona götürün. Ona gittiği zaman der ki şu komşum benden daha açtır ona götürün. Dolaşır yine ilk gittiği eve gelir. Hep komşum denir çünkü atizatında hepsi aç olmakla beraber. Aralarında öyle bir kardeşlikle eşsüz etmiştir ki. Kur'an-ı Kerim'in senakar ifadesi içinden. وَيُوْفِرُونَ عَلَىٰ أَنْفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصًا kendileri aç tutuz olsalar dahi ciddi ihtiyaç içinde bulunsalar dahi kardeşlerini nefislerine tercih edecek kadar hissi semahatle zengin bulunuyorlar demektir. Ufkları temiz demektir. Gönülleri duru demektir. Ve yine duyduğunuz bildiğiniz gibi Mehmet Akif merhumun Yarmuk vakasında cereyan eden bir vakayı tablolaştırması vardır. Hazreti Huzeyfe Adavi radıyallahu anh, Hazreti Huzeyfe Resul Ekrem aleyhissalatü vesselamın sırlarına aşina ve nicehban olan insandır. Diyor ki Yermuk vakasından yanı başında savaşan amcamın oğlunu, yakınımı, bir garibimi kaybettim, yaralandı düştüm. Tavaş ciddi cereyan ettiği için ben o esnada onunla meşgul olamadım. Muharebe bittikten sonra bari amcamın oğlu dedim. B bakayım elimdeki matarayla muharebe meydanına daldım. Amcamın oğlunu buldum biraz sonra. Düştüğü yeri biliyordum. Yanına sokuldum. Ölüm heyecan ve hele canları içinden. Çok fazla yer almıştım. Fazla ter ve su kaybetmiştim. Ciddi susuzluk içinde kıvranıyordum. Habire dudaklarını yalayıp duruyordum. Yanına sokulduğum zaman ah bir su diye inledim. Ben tam masaranın suyunu dudaklarına götürdüğüm zaman, tam içecek dütu ağzına boşalacaktı ki muhtemelen yanı başında başka bir şehit namzetim. Suyla meşgul olunduğunu hissettim. Derinden bir iniltiyle ah bir su dedim. Amcamın oğlu konuşamıyordu fakat elinin tersiyle ittim. Bakış ve davranışlarıyla bana diyordu ki. ''Götür bu suyu, o benden evvel düştü, daha çok ihtiyacı vardır onun.'' diyordum. Ölürken, ahirete giderken dahi, şehit kanlarıyla yunarken, yıkanırken dahi, öbür aleme intikal ederken dahi, aralarında teessüs eden kardeşlik şuuru, doruk noktada kendisini göstermektedir. Der ki, kalktım, yanına koştum. Bir başla sahabeydi, inlemiştim. Tam suyu dudaklarına götürdüğüm zaman... Beni taraftan ölüme hazırlanan bir aslanın iniltisi gibi yeni bir inilti duydum. Cidden bir aslan gibi inliyordu. Gittiğim zaman tanıyacaktım. Yanına götürdüm, suyu götürdüm, sahabe elinin tersiyle yine itti. Götür dedi ona. Ben istemiyorum, ihtiyacım yok. O kardeşim benden eve düştü, daha çok ihtiyacı vardır. Yanına koştuğum zaman de cüssesiyle yatan İbn Hişam'ı gördüm. Bu yıllar yılı resul Ekran'ın karşısına dikilen Ebu Cehil'in kardeşiydim. Ama Müslüman olduktan sonra öylesine meftun, öylesine bağlı öylesine meczup ve mecnun olmuştu ki, Peygamberden başka bir şey tanımıyor ve görmüyordum. Biraz evvel Hazreti Yüzeyfetül Adevioğlu'nun sesinin orada yükseldiğini hatırladım. Ses semalara doğru pervaz edip yükselirken, bütün kulaklara gelen sözler şunlardan ibaretti. Ey bey ridvan ile Resul-i Ekrem'in elini sıkanlar! Ey Bedir'de önünde savaşanlar! Ey Uhud'da hayatı hakik görenler! Gelin bugün tahallük gösterelim. Şu elimdeki peygamberin yüce adı bayraktır yere düşmesin diyordum. Mızraklarla, kılıçlarla doğramışlardım. Resul-i Ekrem'in adını taşıyan bayrak dileğinin dibine yıkılırken bitmiş olarak yıkılıyordum. Ama bir aslan yatışı içindeydim. Ebu Cehil'in koca kardeşim. Ama Ebu Cahili de Cahili de terk etmiş, ilme irfana ve Ebul ilmin yanına gelmiş Hz. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın yanında yerini almıştım. Aslanın yanına sokuldum, suyu dudaklarına götürdüm. Tam içeceği zaman, estağfurullah yanına sokulduğum zaman diyor, onun irtihali garibeka ettiğine şahit oldum. İnlediği ben koştum fakat yetişemedim. Su ona nasip olmadı. Öbür sahabi dedim ona yetiştim yetişeceğim ana kadar. O da irciyi sırrına mazhar oldu cennetlere pervaz etti gittim. Ona da suyu yetiştiremedim. Bari amcamın oğlu derken ona geldiğimde ona da yetiştiremedim. Mataranın suyu elimde kaldı. Yermük vakasında ölürken... Bir sürü su isteyen insan içinde mataramın suyu kimseye nasip olmadı. Çünkü herkes diyardanlık içinde yaşıyordum. Allah için savaşmışlardım. Allah için doğranmışlardım. Allah'a gidiyorlardı ama kardeşlerini nefislerine tercih ediyorlardı. Çünkü cemaat şuuruna ulaşmışlardım. Onların da aralarında düşünce farkı vardı. Mesaf farkı vardı. Müteala ve iştahat farkı vardı. Bununla beraber Allah'a kullukta öyle birleşmişlerdi ki, bu farkları hiçe sayıyor ve ellerinin tersiyle itiyorlardı. <gülüyor> Hadisi şerifinin beyan buyurduğu kardeşlik teessüs etmiştim. Allah'ın nimeti olarak kardeşlik teessüs etmiştim. Birbirini kıran, geçiren ve öldüren insanlardan... Resul-ü Ekrem birleşen ve bütünleşen bir cemaat çıkarmıştım. Çöldeki deve dikenlerinden ibaret bir topluluktan Resul-ü Ekrem'in gümünlüğü ve şettli ellerin gül tarlalarındaki güller gibi bir cemaat meydana getirmiştim. Cennetin melekleri gibi bir cemaat meydana getirmiştim. Ve vakaları bunu anlatıyor bize. Resulullah Sallallahu Aleyhi ve Sellem bunu anlatıyor bize. Kur'an-ı müciz bunu anlatıyor bize. Varı kur'unemetallahi aleykum ikuntum adaen. Fa'alafa Rabbinizin nimetiyle böyle candan, ciğerden, sıcak kardeşler haline geldiniz diyor. Rabbim nimeti bu. Rabbim bu nimetle bizi de perverde eylesin. Bu meselenin aziz Müslüman bir tarafıdır. Bir diğer tarafı şudur. Rabbim bunu herkese nasip edecektir. Cahiliye devrini keşmekeşlik içinden, perişaniyet içinden, dağılıklık içinden, Mehmet Akif'in yine ifadesiyle, sırtlanları geçmişti beşer yırtıcılıkta, dişsiz mi bir insan onu kardeşleri yerdi? Fevza yani anarşi, bütün afakı sarmıştı zeminin, salgındı bugün şarkıyı kan tefrika derdi. Bugün nasıl tebrikadan dilgiriz? Parçalanmadan rahatsızız. Bölük ve örçük olmadan, meseleyi çoluk çocuğa bırakmadan, sokaklardaki ilk mektep, orta mektep talebelerine ictimai meseleyi bırakmadan, tedirgin ve rahatsızız. Tıpkı cahiliye devrine has keyfiyet gibi. Peygambersiz bir devrin manzarası. Kur'an bilmeyen bir devrin manzarası. Hazreti Muhammed tanımayansın bir devrin manzarası. Nasıl didik didik ve lif, lif olmuştuk. Nasıl sokaklarda perişaniyet içinde lokma lokma başkalarını yutmasına müheyyah hale gelmiştik. Bugün de öylem, Dün şarkı yıkan aynı salgın hastalıklar, fari illetler, seratanlar, kangranlar ve kanserler. Bugün de aynı şekilde iştimai'mize musallak emir, olmuş ama kendi cemaatimiz maalesef bundan habersiz yaşıyor. Rabbim nasıl o devri ıstah buyurdu. Bir nimet olarak kardeşliği onların arasında tesis buyurdum. Ve sonra bu nimeti minnet sadedinde onlara ifade buyurdum. Sonsuz rahmetinden ümit ediyoruz ki vahşetti onları geçen bizlerin arasını da telif buyurdun. Ama ben hiçbir zaman bir Müslüman birine siyon isteyecekti de ona susayım, öbürü ona çarpız diyecek ona susayım. Birine taraftar çıkayım, öbürünü atayım. Bunu yapamadım ve yapamayacağım kusura bakmasınlar. A grubundaki mümine hücum edildiğinde nasıl heyecan duyuyorsam, B grubuna hücum edildiği zaman aynı heyecanı duymazsam, aşağıya insanım dünyanın eşken aşağı mahlukluğum duyacağım. Zira Rabbimin tazim ettiği şeye tazim edeceğim. Ben yere konan bu al alın sahibine siyonist diyemem, mason diyemem. Ben şu camide toplanana karpuz da diyemem. Hiçbir mümini diğer mümin aleyhinde konuşturmam. Kollarımı gererim, bana ne şekilde hücum edilirse edilsin, yutulurum o canavara, yine dedirtmem. Sonuna kadar da diyeceğim bunu. Dilimden asalar yine söyleyeceğim. Hangi cephede mümin olursa olsun, La ilahe illallahla bu bezme iştirak edenden, sabahlara kadar tacitle vaktini geçirene kadar kimseye söz söyletmem. Bunu yedi düel bilsin ve diğer yedi düelde söylesinler. Zira bunlar kardeşliğimizi, kuvvetimizi zir seber eden kanserlerdir. Ve cahiliye devrine has keyfiyetlerdir. Hazreti Muhammed bilmeyen bir cemaatin dağınıklığı içinde bu türlü şeyler müşahede edilse bile, Kur'an tanıyan ve Resulullah tanıyan, tıbleye teveccüh eden ilim ve idrakla belli bir seviyeye yükselen kimseler arasında bunların görülmesi ve müşahede edilmesinin, Cidden ayıptır. Ve Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ı yere baktırıcı keyfiyetlerdir. Ve ve nimel vekil derim. Rabbim bir zamanlar nasıl aramızı tehlif buyurdun, Bizi kardeşliğe ulaştırdıysan şartı adi mahiyetinde iradelerimizi o istikamette kullanmakla yine bizi aynı kardeşliğe ulaştıracağını ümit ediyoruz ve kendisinden diliyoruz bunu. Dün nasıl olduysa yarında inşallahü teala olacaktır. Fakat el verir ki çocuk veya çocuk meşrebinde kimselerin sözlerine kanmayalım, aldanmayalım. Ehli kıble, ehli tevhid aleyhinde olmayalım. Müminler olarak kimsenin aleyhinde söz geliştirmeyelim. Eğer dilimiz bu istikamette bir söz söylersem, hocanın o dilin kurusun demesini beklemeden o dilimize ceza vermeliyiz. Dilimizden kendimizi asmalıyız. Müminin aleyhinde konuşan dilimizden kendimizi asmalıyız. Bu da edilecek. Bundan dolayı da tahkik teşniye maruz kalacağız. Benim günahlarım da başka türlü affolmaz zaten. Bir gün kardeşlerimin hakkım daha dedikleri şeyler laf olduğum an Rabbim bana bir imkan verirse o zaman da diyeceğim ki ya Rabbi bunları affetmedikten sonra beni cennete koymak istiyorsan girmek istemiyorum diyeceğim. Muhammedi bir topluluğun aleyhinde bulunursam Allah dilimden assın beni. Ayaklarımdan asın cehenneme beni. Bulunmadım ve bulunmakta istemiyorum. Rabbim nâri cehimden kala eylesin. Muhafaza buyursun. Cennet-i cümlemiz cümlemizi aziz ve faydar eylesin. Şartı adi mahiyetinde irademizle kardeşliği tesis edeceğiz. Aziz Müslüman. Bu hususta bir iki maddeyi size intikal ettireceğim. Kardeşliğimizi zirve eden, onun aramızda teessüsünü engel olan hususlardan bir tanesi, çok mühim bir tanesi, belli makam ve mansıplara göz dikmem, belli şeylere bel bağlamam, belli şeylere gönül kaptırmam. Ve bunun aksim. Kardeşliği tesis edecek tersüsünne vesile olacak husus ise hizmette önde olmam, savaşırken önde olma, ücret almada da arkada bulunma. Aramızda ciddi bir kardeşlik tesisine vesile olacaktır. Hizmette arkada durmam, çile çekmeden mükafat almaya dillvesli olmam. Hapisane görmeden, işin sancıını çekmeden, yıllar yıl ellerini kasığına koyup birine bir şey anlatma, sevdasına tutulmadan, yemeden içmeden, iştahı kaçmadan makamlara, mansıplara dilbessiz olma, bağlanma bu öyle bir kanserdir ki içtimai hayatı bir anda zir zeber edebilir, zehir zemberek haline getirebilir kardeşliği tesiz edecek unsura gelince savaşırken ön cephede savaşma topa gülleye karşı göçsünü siper yapma her an şehitlik hüdudunda bulunmam, serhatlarda dolaşmam, mükafat almaya gelince elini arkadan uzatma veya hiç almamam. Bir katon havası içinden, başkumandan olarak savaşmam, fakat neferlere düşen hisse dahi ictimaisinin bünyesine dönmemem, köyüne, kentine dönmem. Aramızda kardeşlik şuur ve ruhunu geliştirecek hudus budur. Bizi birbirimize düşülecek şey de makamlar ve mansıplardır. Sahabi bu şuuru idrak etmişti. Zübeyir bin Avvam'ı çağırdılar dediler seni kumandan tayin edelim. Daha 10-12 yaşındayken Mekke'nin sokaklarında kılıcını çeken, Resul-i Ekrem'in başına bir şey geldi diye yana yakıla dolaşan ve alabildiğine gözü pek bu merdane insan, Hz. Ebu Vekir, Hz. Ömer devrinde kumandanlıkla sergiraz edilmek isteniyor. Diyor ki, vallahi ben Resul-i Ekrem devrinde hep nefer olarak savaştım. Hiçbir cephede geriye kalmadım. Fakat hep emir altına girdim çalıştım. Kardeşlerim emir verdiler, ben de çalıştım. Lütfederseniz, müsaade ederseniz, bırakırsanız, üzerime gelmezseniz, ben yine öyle nefer olarak savaşmak istiyorum. Ben ahşere-i olayım. Ben Resul-i Ekrem'in halasının oğlu olayım. Ben Resul-i Ekrem'in ilk müdafilerinden bulunayım. Var mı benim halamın oğlu gibi efendim halasının oğlu olan diye resul Ekrem tarafından istifata masar olayım. Ne olursam olayım. Bırakın ben bir neser olarak savaşayım. İşte bundan dolayı müdahame olmuyordum. Seyyidin Hazreti Ebu Bekir minbere çıkıyordu üç gün üst üstüne. Cemaat beni bir vazifeyle tavzif ettiğini Beni bu işe seçip getirdiniz. Ben bu işe layık değilim. Alın bu emaneti diyor atıyordum. Cemaat hepsi bir ağızdan kükrüyor ve haykırıyorlardı. Hayır sen layıksın da kalacaksın. Hazreti Ömer aynı şeyi yapıyordum. Hazreti Osman'a zorla biat ediliyordu. Hazreti Osman'dan sonra Hazreti Ali sokakta yakalıyor, oturtuyor, biat ediyorlardı. Halifesin diyorlardı. Ben olamam diyordu kamirin üzerinde olacaksın diyorlardı. İşte bundan dolayı müzahame olmuyordu. Ve bu olmadığı zamanda müzahame ve münakaşa başladı. Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselam emr-übni bir yere kumandan olarak göndermişti. O siyasi dahi, ve aynı zamanda iyi bir kumandan askeri dahi, Afrika'yı bir baştan bir başa fetheden insan, daha seyyidine Hazret Ömer devrinde koskoca Afrika'dan tek hakim güç ve kuvvet, tek hakim düşünce ve kuvvet İslam hakimiyeti, İslam güç ve kuvveti İslam düşüncesi haline getiren emr az nas Allah'ın emri ve izniyle onu Resul-ü Ekrem bir yer kumandan tayin etti. Daha sonra da sahabe-i kiram arasında emin bir zat vardı, onu çağırdı. Seni falan yere gönderiyorum dedi. Ebu Ubeyletübnil Cerrah'tır. Bu ümmetin eminidir buyurdu. Bu ümmet içinde en doğru insan budur buyurdu. Kendi doğrular ümmeti içinde en doğru insan ona diyordu Resul Ekrem. Ona şöyle dedi. Emr-i yardıma gideceksin, Fakat aranızda münakaşa etmeyeceksiniz. Gidecek o cephede savaşacaksın ve Daha bir diyor ki Ebu Bey de bin Asa geldi. Emr-i o güne kadar hep başta savaşmıştın. Hep başta kavga vermiştin. Bulunduğu her yerde komandan olarak vazife yapmıştın. Biraz da bu ruhuna girmiştim. Ebu Bey'de yanına gittiği zaman sordu ona, ''Kumandan olarak mı tayin edildi yoksa emrimle mi çalışacaksın?'' Dedi ki, vallahi Resul-ü Ekrem beni kumandan tayin etti ama şöyle dedi, ''Sakın aranızda münakaşa yapmayın. Eğer senin böyle bir arzu varsa Allah'a yemin ederim nizah meydan vermemek için ben emrine girer bir nefer olarak çalışırım.'' Resul-ü Ekrem'in kumandan tayin ettiği insan, emr ıb emrine giriyor ve nefer olarak çalışıyor münakaşaya, müzahameye ve nizaya sebebiyet vermiyordu. Onun için aralarında nizade olmuyordu. Halkın gözünün önüne dikilen tek mansıf ve makamım, tek cah ve şöhretem, pek çok gözler teveccüh ederse şayet, pek çok kimseler ona talip çıkarsa şayet, ticari bir emtaha olarak piyasa, pazara, piyasaya ve pazara arz edilen bir mal gibi. Pek çok kimse talip olduğu zaman münakaşa olur. Rekabet baş gösterir. İnsandaki yılanlık duyguları hortlamaya başlar. Rabbim kalplerimize anlayış ve idrak hizmette eylesin. Hizmet önde, ücret ve mükafatla arkada bulunmak. Hiçbir hizmet etmediği, için çekmedi, sırap çekmediği, yerde yatmadığı, daha başı beklemediği, mağara hayatı yaşamadı. Nesliyi rişat etme, ikaz etme mevzuunda herhangi bir ısrarı bulunmadığı halde benim gibi nadanlar kalkar halkın omuzuna yükselirse, binerse şayet. Müzahame hazır demektir, münakaşa hazır demektir. Cidal hazır çıkacak demektir. Hizmet edeceksin. Ön saflarda savaşacaksın. Galimet dağıtılırken ben bunun için olmadım, bunun için savaşmadım diyeceksin. Yine sahabe öyle yapıyordu. Hep arz ettiğim şeyleri anlatıyorum. Emr İbni As radiyallahu anh hazretleri, ilk Müslüman olduğu zamandı. Resul-i aleyhissalatu beraber savaşa iştirak etmişlerdi. Aralarında ganimet taksim edilirken kendisine de bir şey verdiler. Ganimetin kendisine verilmesini çok ağır kabul ettim. Ben ganimet için mi Müslüman oldum diye kafasından geçiriyordum. Ganimet için mi bu savaşa geldim Ganimet için mi bu kavgayı verdim? Şu mansıbı kapmak için mi bu mücadeleyi verdim? Resul-i e şöyle diyordu, ''Ya Resulallah, ben bunun için Müslüman olmadım.'' Ve başka bir sahabi başka bir yerden kendisini gösteriyor. Kendisine ganimet payı verildiği zaman, kıtlarını göstererek şöyle diyordu, ''Ben Müslüman bunun için Müslüman olmadım, fakat Müslüman oldum ki şuradan bir ok yiyeyim, şehit olayım ya Resulallah.'' Ve birkaç dakika sonra doğradan yedi yokla şehit olanlara yürekten biz de şahit olur. Sahabi bu anlayış içinde bulunduğundan kardeşlik bağları bozulmuyor. İhtimai vahdet tezzerzine uğramıyor. Birbirleriyle anlaşabiliyoruz, yaşabiliyoruz, sıcak bir kardeşlik tesis edebiliyorlardı. Ücrette geride bulunma. Müminlerin yapacağı şey budur. Makamlara, mansıplara bir bağlamasınlar. Fakiri, mücrimi, Müslümanlığa liyakatım olmamakla beraber, Rabbim lütfetmiş de beni Müslümanlar içinde yaratmıştır. Rabbimin lütfu sayarım. Bunu bana yakın olanlar benden yüz defa duymuşlar, belki de bin defa duymuşlardır. Rabbim de buna şahit olsun. Ama bu mevzuda bir kısım talepler ve arzular olursan, önümüze çıkan mansıpları değerlendirme, mansıpları imkanlarını değerlendirmeler bahis mevzu olursan, işte o zaman müzahebe olacaktır. Bütün arkadaşlarım, bütün müminler duysunlar. Ve cihanın her tarafına da duyursunlar. Bir gün Rabbim bizi karşısında bulursa hesap vermek üzere. Temenni ediyor, diliyorum ve dileniyorum. Giderken inşallah kefenimden başka bir şey bırakmış olmayayım geriye. Bunu Rabbimden bin defa diledim ve dilendim. Rabbim bundan bu dileğimden beni mahrum etmesin. Tahmin ediyorum ki benim gibi düşünen arkadaşlar da hep böyle düşünüyorlar. Riyaseti Cumhuriyet önümüzü açılsa gözümüzü açıp bakmayacağız. Bunu size elli defa kasemle de anlattım. Parlamenterlikler vallahi ayağımın altına gelsem, billahi kaldırılık taşı gibi olsa, döner bakarsam ben babam da alçak olsun ben de alçak olayım. Bakmadım ve tenezzül etmedim. Bunu Rabbimin bir nimeti olarak arz edeyim. 27 yaşında toy bir delikanlıyken ayağımın önüne geldiği zaman böyle ittim. Bana Kur'an gerek dedim. Toy bir delikanlıydım o zaman ittim. Ölüm bana benden suratı surat geldiği bir devirde. Öyle bir şeyi kabul etmeyi ruhi hayatım adına alçaklık kabul ediyorum. Sesimin soluğumun samimiyetine verilsin. Milletimin içindeki istirahın heyecanlarına haykırdım. Beni levmetmek manasızlıktır. Milletimin içindeki sürtüşmenin derdini vicdanımda yaşadım onu getirdim. Bir kısım toy delikanlıların, çoluk ve çocuğun, çilesiz ısrapların beni tanrı ve teşri etmeleri çok manasız ve bir günahtır. Kendi kendime diyorum ki benim günahlarımın affedilmesi için gıybetimin yapılması lazım. Fakat keşke bunu mümin kardeşlerim yapmasa ve günaha girmeselerdi. Seyyidina Hazreti Ömer yaralandı. Ciddi bir kardeşlik şuuru üzerinde cemaatin yaşadığı bir dönemde. Arsakların büyük bir kısmı dışarıya gelmiş ve delinmişti. Yedirdikleri her şey o deliklerden dışarıya akıp geliyordu. Ciddi bir yara almıştı. Hekimler yoklayınca yarasını iyi olmaz, olmaz dediler. Yediği her şey dışarıya geliyordu. O dakikada o heyecanlı ve helecanlı anlarında. Ölümün ve yaranın heyecanını yaşamıyor. Heyecanını yaşadığı hususudur. i̇bn Abbas'a şöyle diyor. En sadık arkadaşının oğlu. Peygamberin sallallahu aleyhi ve sellem amcasının oğlu. Ümmetin hibri, allamesi. Allame Abdullah i̇bn Abbas radıyallahu anh. Ona diyor ki, sen şöyle Medine'nin sokaklarında dolaşıyor. Evvela bak halk benim hakkında ne diyor, onu öğren. Bu mesele beni gayet ciddi düşündürdü. Çünkü bana kastettiler. O kadar kendinden emindi ki mezarda yatıyordu. reis Cumhur gidip mezarda yatıyordu. Sık sık ölümü hatırlamak için mezarda vesayipsiz yatıyordu. Onu kırda yalnız tek başına gezerken görüyorlardı. Başı boş sözü biraz nezaketsiz oldu. Yalnız tek başına gezerken görüyorlardı. Bu kadar kendi cemaatinden emindi. Halkın içinde dolaşmak benim için ne diyorlar. Bir de bir bulun bakayım benim canıma kim kıydı? Bana kim kastetti? Şayet bir mümin bana kastettiği ellerini kirlettik demektir onun. Ve demek ki ben müminleri benim hayatıma kastedecek kadar kırdım ki hayatıma kastediyorlar. Sahabi, bütün sahabi versin sokaklara dolaştılar. Birkaç dakika sonra gözyaşlarıyla Abdullah İbni Enbas içeriye giriyordu. Ne haber diyordu ona. Heyecanla gözlerini kapıya dikmiş bekliyordu. Ne haber? Vallahi ya onlar hangi sokağa girdimse halk evlatlarını kaybetmiş gibi ıçkırı ıçkırı ağlıyorlardı diyor. Çoluk, çocuk, kadın, erkek ağlamayan tek insan görmedim diyor. Vâhu mera, vâhu mera diyorlar. Ömer gitti, dünyamız yıkıldı diyorlar. Ömer seviliyor. Elhamdülillah ya Rabbi. Müminleri kırmamışım demek. Demek ki Ömer'den alacakları hak yok öbür alemden. Bu kardeşlik, bu anlayış ve bu şuur. Ben kim öldürdü diyor. Diyorlar ki, meşhur, lü'lü, İranlı, Mugheyre İbni Şube'nin kölesi, kölesi birkaç gün evvel seni tehdit eden o mecusi ateş keder putferet sana kasteden canına kıyan oldu deyince elhamdülillah yarabbi diyor elhamdülillah benim canıma kıyma suretiyle Rabbim bir müminin elini kirletmedi diyor demek ki ben müminler bana kıyacak kadar kırmamış onları haleyle tahrik etmemişim demek diyor gün yapmasın bunu Müminler arasındaki nifak, çıkar ve iftirakın heyecanı sinesinde yaşayan insanlara dil uzatmak, insanın dilinden atılmasına yol açar. Allah muhafaza buyursun. Rabbim hepimizi affeylesin. Bizlere kelam-ı lütfuyla muamele buyursun. Allah'ın meellif beynene kema ellefte beyni ashab Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Ey Rabbül Alemin! Asabi Muhammed'in arasını tehlif buyurduğun gibi aramızı tehlif buyur. Bizler ısındır, kalplerimize meveddes ve muhabbet ilka eyle. Aziz Müslüman, hareket ve davranışlarımızdan aramızdaki bu kardeşliği, hareket ve davranışlarımızı şartı ı olarak kabul edeceğiz. İşe öyle bakacak, öyle de bulunacağız. Rabbim de aramızı tehlif edecek bizi kardeş yapacaktır. Ve bu mevzudaki esaslardan bir tanesi, hizmette önde, ücrette arkada, makam ve mansıplara bir bağlamama. Bu cemaat içinde kim hizmet etsin kim başta bulunursa bulunsun, bana amelelik ve hademelik düştü, şeref dinim adına, diyanetim adına bu işi yapma amadeyim diyelim, o zaman müdahale olmayacaktır. Kur'an'ı seven böyle düşünsün. Resulullah'ı seven böyle düşünsün, sallallahu aleyhi ve sellem. Ashab-ı Resulullah'ı beğenen böyle düşünsün. O zaman nifak ve şıkkakları bertaraf etmiş olacak. Bir diğer hususu intikal ettireyim size. İnsanlar Allah'a giderken hiçbir zaman belli bir yolda yürümemişlerdir. Evvela değiştire değiştire Rabbim Hazreti Adem'den peygamberimize kadar çok değişik yollarla insanları kendisine götürmüştür. Hazreti Adem yolu var, Hazreti Nuh yolu var, Hazreti İbrahim yolu var, Hazreti Musa yolu var, Hazreti İsa yolu var. Temel prensiplerde aralarında bir vahdet olsa bile teferruatta ciddi ayrılıklarla bu cemaatlerin hepsi Allah'a vasıl olmuştur. Ama ayrı ayrı yollardan vasıl olmuştur. Her peygamber Allah'ın kendisine tayin buyurduğu yoldan gitmiştir. Bu nebilerden hiçbiri diğerini levmetmemiş, hiçbiri diğerinin yolunu kınamamış, ona yol değildir dememiştir. Bunların hepsi yoldur ve giden yollar insanların solukları sayısıncadır. de peygamberlik bitmiştir. Ülema gelmiştir, müştehidin gelmiştir, fukaha gelmiştir, müceddidin gelmiştir, evliya gelmiştir, asfüya gelmiştir. Mezhepler teessüs etmiştir, meşrepler teessüs etmiştir, tarikatlar teessüs etmiştir ve her birisi ayrı bir meşrebe, ayrı bir anlayışa, ayrı bir kiyasete, kiyasete seslenmiştir, ayrı bir dirayete seslenmiştir ve yine Allah mahlukatın nefesleri sayısınca yollarla Allah'a vasıl olma devam etmiştir. Efendimiz'in ümmeti içinde mahlukatın solukları sayısınca yollarla insanlar Allah'a vasıl olmuşlardır. Ebu Hanife yolu, İmamı Şafii yolu, İmamı Maliki yolu, i̇mam Ahmed Ahmet bin Hanbel yolu, Süfyan-ı yolu, Evzai yolu, Zühri yolu, Süfyan-ı Uyeyne yolu, daha binlercenin yolu, binlerce meslek sahibinin yolu, Şah-ı Geylani'nin yolu, Muhammed ve Havudin yolu, Hasen-ı Şazeli'nin yolu, Ahmet ve yolu, Ahmet Rufay Hazretlerinin yolu, Binlerce turukaliyede yollar, mahlukatın solukları sayısınca yollarla beşer Allah'a vasıl olmak için çırpınıp durmuştur. Bu ayrı ayrı yollardan giden insanlar hiçbir zaman birbirlerini levme Mesleklerinin muhabbetleriyle yaşamış, kendi mesleklerinin revacını ticari pazarda terbic edilmesi düşünülen bir emtihanın terbic edilmesi gibi revacını düşünmüşlerdir. Fakat hiçbir zaman başkalarının yolunun butlanına hükmetlemişlerdir. Başkalarının yoluna batıl dememişlerdir. Sakat dememişlerdir. Küfür yolu dememişlerdir. İşte size tatlı tablolar. Seyyidine İmamı Şafii Hazretleri Tufede Ebu Hanife'yi görmedim. Ebu Hanife vefat ettiği sene o dünyaya geldim. Ebu Hanife'nin vefat ettiği sene dünyaya geldim. Yaşını başını aldığı zaman Ebu Hanife'nin talebelerinden Ebû Yusuf'tan ders okudum. Yine Ebu Hanife'nin bir diğer talebesi olan İmamı Vekî' ve İbn Cerrah'tan ders okudum. Abdullah İbn Mübarek'ten ders aldı Ebu Hanife'nin talebelerinden. İmamı Malik'ten ders aldım. Kuzey'e geldim. Ebu Hanife'nin mezarının bulunduğu yerde sabah namazını eda ediyordum. İmam-ı Şafii sabah namazlarında sunut okur. İkinci rekatlar rükudan kalktıktan sonra kunu okudu. Allahumme hdini fima hedeyt Kunut okunun. Ebu Hanife'nin huzurunda şöyle dedim. Müslümanların imamı olan şu Norman İbn Sabit'in huzurunda namaz kılarken onun mezhebine göre namaz kılman lazımdır, ayıptır bana göre namaz kılmak diyordu. Bir imam bir diğer imama karşı böyle saygılı hareket ediyordum. Ve Şafi Maliki'nin karşısında elbence divan duruyor oturuyordum. Onun derslerini dinliyordum. İmamı Malik harbuhanifeyi bulsaydı o da ona karşı saygılı olacaktı. Ve nitekim saygısını kıyafında ifade ediyordum. Onda öyle bir mantık, öyle bir sakâhet vardır ki, şu direğe damendiraya veya hut da odun direği alsın dese ispat eder onun. Öyle bir mantık vardır. Öyle bir dirayet vardır diyor senalarını ulaştırıyordu. Büyükler arasında meşrep farklılığı onları çoluk çocuk gibi birbirine düşünmüyordum. Meşrep farklılığı insanları birbirine düşürür düşürdüğü olmuştur. Bu daima çoluk çocuk arasında cereyan etmiştir. Evet aziz Müslüman Allah'a giden yollar bizim ihsarımız altına alınamaz. Falan Allah'a vasıl olur da filan şeytana gider dayamayız. Bütün ahli kıble. Mansal Allah salatana vasıq bana kıbletena ve akalı dibihtenam. Fazlakat Müslümanıldi lahuzimme tu Allahı ve dimm tu Rasulühiyen. Hz. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam bir çerçeveyle bize Allah indinde aziz bir Müslüman'ın portresini veriyor. Kim bizim namazımızı sıkılasa, kim bizim kıblemize dönersen kim kestiğimizi yersem veya bizim yiyebileceğimiz şeyi kesersem, yani kesmede de besmeler olursam o öyle bir müslümandır ki Allah'ın zimmeti altındadır. Allah'ın himayesi altındadır. Ve Allah kendi himayesini aldığı bir şeyi siz onu kıramazsınız veya başka bir rivayetteki kelime siz onu hafife alamazsınız. Allah'ın dinde ehli kıbre olmak çok mühimdir. Yine size nakletmişimdir. Muhallem resul Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'ın huzuruna derdest getirildi. Hakkındaki daha şu idi. Ya Resulallah biz savaşıyorduk cephede. Karşı taraf sıkıştı biraz. Muhallem de ön saflarda savaşıyordu. Düşmanlarımızdan bir tanesi Müslüman olma kararını verdi. O kılıcını kırına soktu. La ilahe illallah Muhammedun Resulullah dedi. Muhallem bunu öldürdü, basmadı la ilahe illallah demesine. Resul-i Ekrem hitap ederek, niçin onu öldürdün dedi. Ya Resulallah sıkıştığı için la ilahe illallah dedi. Yarıp kalbine mi baksın diyordu. Yarıp kalbine mi baktın? Yarıp kalbine mi baktın diyordu. Git ve bana görünme. Kovdu Resul-i Ekrem Muhallem'i. Bakanın gerisine bakın. Resul-i huzurundan kovulmak bir sahabeye çok ağır geldi. Eskiler ince derler, verem oldu çok kısa zamanda. Yemedi, içmedi ve yatağa düştüm. Birkaç gün sonra da gitti, öldü gitti. Dediler, ya Resulallah muhallem vefat ettim. Götürün atın onu bir çukura, dedi. Götürün atın onu bir çukura, mümine levme Kelime-i tevhide vermiyor. La ilahe illallah hatife alıyor. Yarıp kalbine bakmış gibi. Koydular bir çukura zayıf rivayetlerde deliyor ki toprak kabul etmedi. Ehli kıbleyi hafif aldığı için toprak kabul etmedi. Mescide geleceğe hafif nazarla baktığı için toprak kabul etmedi. Bir, iki, üç denediler kabul etmedi. Buyurdular ki bir çukura koyun üzerine birkaç tane taş bırakın. Bakanın biri ve sahih rivayet Buhari, Müslim ve Tirmizi'den. Resul-i çok sevdiği sahabi, cesur kumandanı, babasından sonra vefat edeceği zaman, Bizans'a karşı verilmesi gereken dersi onun eliyle vermeyi düşündüğü Üsame bin Zeyd. Belki elli defa onu bir dizine aldı, Seyyidine Hazreti Hasan'ı da bir dizine aldı, başlarını birbirine dokundurdu, Allahum erhamhuma fe inni erhamuhuma. Allahum erhamhuma erham Allah'ım bunlara merhamet et. bunlara merhamet ediyorum dedim. Üsamayı Hazreti Hasan'dan ayırmadım. Resul-i Ekrem'in hücresinde büyüdüm. Resul-i Ekrem'in kucağında büyüdüm. O kadar Resul-i Ekreme yakınlığı var idi ki bir gün seyredini Hazreti Ömer kendi devrinde kalimet saatirken Üsame'ye on bin dirhem vermiş ise oğlu Hazreti Abdullah'a beş bin dirhem vermiştir. Abdullah'ın şerefi ve şöhreti ise müsellemdir. Abdullah geçerken sokaklardan halk kıyam ederdi. Abitti, zahitti ve bir devletin başına koysanız Ömer gibi idare edecek kafada bir insandı. Ama oğluna ona beş bin veriyor, Üsame'ye on bin veriyor. Geliyor diyor ki baba diyor senin icrasına karışmak istemem. Efendimiz'in zevcelerini on biner dağıttım başımın gözümün üstüne onlar peygamberimin hanımları benim de anam. Falana şu kadar verdim sadıkunu evvelin fakat bir şey anlayamadım. Üsame benim yaşımda belki benden de daha genç. Üsame'nin benden artık tarafı nedir ki babacığım ona fazla verdin öğrenmek istiyorum bunu. Oğlum diyor ben Üsame'nin senden artık bir tarafını bilmiyorum. Fakat benim bildiğim bir şey var şaşmam. Resul-i vesselam Hüsame'nin babasını sen babandan çok severdi Hüsame'yi de senden çok severdi işte onun için böyle yaptım diyor Hüsame buydu evvela bunu tanıyın Hüsame'de böyle bir savaşta elini kana soktu savaşırken kıyaslığa savaşırken cepheden bir tanesi ayrıldı Hüsame'nin önüne doğru geldi kılıcını kınına soktu La ilahe illallah Muhammedur Resulullah dedim. Hüsame dinlemedi, kılıcı bağrına sapladı ve resul Ekrem'e şikayet edildi bu mesele. Diyor ki resul Ekrem kendi anlatıyor, beni alıp karşısına hitap ettim, ben diyordum ki ya Resulallah sıkıştığı için can korkusuyla yaptım. Nereden biliyorsun can korkusuyla yaptığını? İçine maşin aşina oldun biliyorsun can korkusuyla yaptığını? O kadar tekrar etti ki, vallahi diyor arzu ettim, keşke şu dakikaya kadar Müslüman olmasaydım. Resul-i Ekrem'in görmeseydim de bu dakikadan sonra Müslüman olsaydım. Dedim diyor Hüsame, buyurun Buhari ve Müslüm, dini nereden öğreneceksiniz? Kitabınızdan, Resul-i Ekrem'den gelen şeylerden öğreneceksiniz. İşte Peygamber'in imana bakışı budur. Peygamber'in arkasında diyen başka türlü bakarsa nasıl olur bu iş? Ben imana ve imanlıya saygılı olmazsa nasıl olur bu iş? İstirham ediyorum. اَبْتُرُواْ Allah اللّٰهُ fasil فَاسِ Allah'a giden yollar mahlukatın nefesleri, solukları sayısıncadır. Meşrep meşrep oraya tırmanacak, yükselecekler insanlar. Ama biz bu arada imana, tevhide saygılı olacağız. Rabbimizin büyük gördüğü ve göreceği şeye saygılı olacağız. Zira la ilahe illallahla kurtulacak bir tür insan var. Rabbim beni de onunla kurtarsın. Hadislerde anlatılan bir tablo vardır. Ben inşallah benimdir diyorum. onu. ve Müslim'de diyor ki Efendimiz sallallahu aleyhi sellem, hadis aslında bir cemaate anlatmadır. Mahkeme-i Kübra, Madele-i açılır. Mizan terazi vaz edilir. Her şeye mühim ve nikahban olan Allah amellere nikahban bulunur ameller tartılır ve Hasan tağır gelen cennete seyyatağır basan cehenneme sevk edilir benim gibi bir mücrim götürülür oraya arzu ederim o mücrim olayım Rabbim beni bağışlasın yiğin yiğin beraber temessül etmiş defterler de getirilir terazinin kefesine yerleştirilir bunların içinde insanların hukukuna tecavüz vardır bunların içinde riyalar gösterişler vardır Bunların içinde hala işler vardır. Bunların içinde nüfaklar, şikatlar vardır. Bunların içinde olduğu gibi görünmemeler, göründüğü gibi olmamalar vardır. Bunların içinde ifaller vardır, tesviller vardır, aldatmalar vardır. Derslerleri görünce zavallı mücrim gibi şaşırır. Şaşırır artık benim işim bitiktirdir. Tam işinin bitik olduğuna inandığı an küçük bir bir takan. Musta gibi bir şey, ben gibi bir şey getirilir terazini yukarıya kalkan kefesine konunca kefe birdenbire yere verir. Davallı mücim şaşırır. Ya Rabbi bu da nedir böyle? Bu defterler nedir? Kulum o defterler senin günahların. Bütün bir hayatı kirlettin durdun. Bütün bir hayatı berbat ettin. Çekmettin. Fahşetmedin kusurlarını. Ya Rabbi bu biterse nedir? Bukhari Müslüm naklediyor bunu. Bu muska gibi şey nedir? Bunun içinde ne sır vardır? Onun içinde kulum la ilahe illallah Muhammedur Resulullah vardır. Sen buna sadakat içinde yaşadın. Buna sadakat içinde öldün. Ben de seni offeyladım ok der. İşte Rabbin terazi böyle işliyor. Rabbimizin mizanı insanları böyle tartıyor. Rabbimiz adına terazi ve mizan koyanların mizanları nasıl tartıyor öğrenmek isteriz. Böyle taslanır, böyle ölçseniz, böyle biçseniz... ...nifak ve şıkak olur maziz Müslüman. Müslümana hücum etmeyeceksiniz. Dininiz kurusun, tecavüz etmeyeceksiniz. Saygılı olacaksınız. Bu kelime-i tevhide saygının ifadesi olacaktır. Rabbim sizi ve bizi Müslümanlığa karşı saygılı eylesin. Bir diğer husus aziz Müslüman... İçimizde kinler, nefretler var, düşmanlıklar, adaletler var. Bu düşmanlık ve duygusunu kardeşlerimize karşı kullanıyoruz. Ama bizi baş aşağı götüren nefsimizden habersiz yaşıyoruz. Muhterim Sadık Sallallahu Aleyhi Ssalem buyuruyor ki, Ada ada iken nefsü kalleti beyna Senin en can alıcı hatmin senin nefsindir. Secde eden ehli kıble değil. Allah'ın zimmetine giren değil, yüzü kübleye müteveccüh olan değil, camiye gelen değil, namaz kılan değil, senin en can alıcı hasmın, seni her an batırmak isteyen şey senin nefsindir. O kafir nefsin hatırına şu dünyayı dur için tezellül gösterme, boyun eğme, dünyaya talip ve olma, nefsin hatır aziz tutma, o seni batıracaktır. Belki nefsini sizi aldattı. Kur'an diyor, bir cemaat için söylüyor. Seyyidina Hazreti Yusuf'un kardeşleri için söylüyorum Nefsini sizi aldattı, baş aşağı getirdi. Hafizanallahu eyyâkum. Kafir nefsin hatırına müminlere azamet etmek, Müslümanlığı anlamamanın, Kur'an'ı bilmemenin, Muhammed'i yolda olmamanın ifadesidir sallallahu aleyhi ve sellem. Kur'an'ın talebeleri, Hz. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın ümmetleri, ehli kıbleye, ehli tevhide saygılı olacaktır. Ben müminin, ibadet-i yetersizliği karşısından, nefis muhasebesi içinde nefsimle beraber yaptığı şeyleri yetersiz görebilirim. Mesela nefsim adına diyebilirim ki, Gece namazını kılmadan sen ne diye nifak yapıp gelip burada teheccüden bahsediyorsun. Ne diye Allah'ını kasıklarına koyup sancısını çekmeden, Müslümanlık için çekilmesi gereken sancıdan bahsediyorsun diyebilirim. Ve bunları demenin zımnında sana da bir şey anlatmış olabilirim. Ama Rabbim hepimizi onları da halas eylesin. Kalplerimize muad, meveddet ve muhabbet-i ilka buyursun. Devrin Saadet Benayının gücü ve kuvveti güç ve kuvvetmen bayı olan bu kuvveti bizim aramızda da tesis buyursun. Büyük bir lütuf ve nimeti saydı kardeşlikle bizi ser biraz sıkılsın ve bu kardeşlik nimetine başka nimetlerde muttasını ilave eylesin. Kardeşçe yaşamam, kardeşçe davranmam, mürüvvetli olmaya Muhammedi bir gönülle insanlar içinde dolaşmaya bizi muhasak eylesin. الله تعالى الفاتحة